Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu melhor melhor melhor. ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men يهdihi Allahu fe ve men yudlil fe la ha dia Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin valâle ve kulle zalâletin finnâr. İmam Berbehari Rahimullah'ın şerh kitabında 162. maddede kalmıştık. Şöyle diyor müellif. Ortaya çıkmış bir bid'at vardır ki bu Yüce Allah'a karşı bir küfürdür. Ona itikad edenin Allah'a kafir olduğunda bir şüphe yoktur. Kim ric'ata inanır ve Ali bin Ebi Talib radiyallahu diridir. O kıyamet gününden önce dönecektir derse... Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed ve Musa bin Cafer'in kıyamet günden önce döneceklerine inanırsa, imamet hakkında konuşursa, onların kaybı bildiklerini söylerse o kişilerden uzak dur. Zira onlar Yüce Allah'a karşı kafirdirler ve bu görüşlerde olanlar kafirdir. Burada Rafizilerin itikatlarına işaret ediyor müellif. Ricat inancı işte önce Ali bin Ebi Talip radiyalan hakkındaydı sonra diğer imamlara da atfettiler. Yani o diridir, aynı İsa Aleyhisselam'ın e, durumu gibi, o tekrar kıyamet günden önce dönecek diye böyle e, bir itikadın küfür olduğunu belirtiyor. 163. Tuma bin Amr ve Süfyan bin Uyeyne rahimahumallah dediler ki, Her kim Osman ve Ali radıyallahu hakkında duraklarsa o bir Şiidir, adalet yapmamıştır. Onunla ne konuşulur ne de oturulur. Ali radıyallahu anh'ı Osman radıyallahu ten üstün tutan ise rafızidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından gelen rivayeti terk etmiştir. İlk üç halifeyi diğerlerinden üstün tutan, diğerlerine de rahmet okuyan, onların hatalar hakkında susan bir kimse bu meselede istikamet ve hidayet üzerindedir. Yani Ehl-i Sünnet'in itikamına göre halifelerin sıralaması yani malumun üzere Ebubekir radıyallan, Ömer radıyallan, Osman radıyallan ve Ali bin Ebi radıyallan e, bu sıralama olsun da, yani Ali radıyallahu anhu'nun Osman radıyallan'dan üstün olduğunu iddia eden Rafizilere gönderme yapıyor müellif. E Ali radıyallan ile Osman radıyallan'ı eşit görenler, Şii, Osman radıyallan'ı Ali radıyallan'dan daha düşük gören ise Rafizilikle niteliyor müellif. 164 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetlik olduklarına dair şahit ettiği 10 kişinin şüphesiz cennet elinden olduklarına dair şahitlik etmek sünnettendir 165 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beyti dışında hiç kimseye tek olarak salat edilemez şialar salatı mesela Ali aleyhisselam diye ehli beyt imamlarına ehli beyt'e tahsis etmişlerdir bu da bir bidattır yani aleyhisselam demekte de sakınca yok ama bunu sadece ehli beyt'e tahsis etmek problemdir yani bir kimse eğer Ali Aleyhisselam diyor, Ebu Bekir Aleyhisselam demiyorsa o işte şialığın bir alametidir. Normalde salat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyti hakkında kullanılır. Tek olarak muayyen bir şahsa salat edilmesini yani sallallahu aleyhi ve sellem ibaresini kullanmak bir bidat olarak nitelendiriliyor. Osman bin Affan radıyallahu anh'ın mazlum olarak zulmen öldürüldüğünü ve onu öldürenin zalim olduğunu bilmen gerekir. 167. Her kim bu kitaptakileri kabul eder, iman eder, önder edinir, ondan bir harfte bile şüphe etmez ve ondan tek bir harfi bile inkar etmezse o sünnet ve cemaat ehlidir. Sünneti kendisinde tamamlamıştır. Kim bu kitaptan bir harfi inkar veya şüphe ederse veya duraklarsa o da bir heva sahibidir. Burada tabii tabi e, kitabın içerisindeki e, delil olarak getirilen ayet ve hadiser hakkında söyleniyorsa bu tamam. Ama onun dışındaki şeyler kastediliyorsa bu problemin bir ifade. E, yani bu ancak vahiy hakkında söylenebilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sayih hadisleri. Burada e, müellif esasında menheci kastediyor. Yani menheci benimsemeye atıf yapıyor. Her kim Kur'an'dan bir harfi inkar eder veya ondan şüphe ederse veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir şeyi inkar eder veya ondan şüphe ederse Allah Teala'nın huzuruna yalanlayan bir kimse olarak çıkar. Allah'tan kork, sakın ve iman etmeye devam et. 169. Allah'a isyan hiç kimseye ne hayır sahibine ne de yaratılmışlardan herhangi birine yardım etmemek sünnettendir. Allah'a isyan hususunda beşere itaat yoktur. Allah'a karşı kimse sevilemez. Bunların tümünden Allah Tebarek ve Teala için nefret edilir. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı ona isyan olan bir hususta kimseye itaat edilemez ve Allah'a isyan eden sevilmez. 170. Tevbe etmenin kullara farz olduğuna, büyük olsun küçük olsun bütün günahlardan Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmek gerektiğine iman edilir. 171. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cennetlik olduklarına dair şahitlik ettiği bir kimse için şahitlik etmeyen, Kişi bidat ve sapılık ehlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir konuda tereddüt etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı kimselerin cennette olduğunu belirtmiştir. Bunlar sayı olarak gelmiştir. Bunlar içerisinde aşere-i meşhurdur. Bu aşere-i dışında da bazı kimselere cennettedir diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahitliği var. Muayyen olarak ve umum olarak. Mesela Bedir ashabı hakkında Allah onları bağışlamıştır diye umumi bir şey var, ifadesi var. Ee, Abdullah bin Selam hakkında mesela cennette olduğuna dair bir e, sözü var. Onun dışında işte bunun gibi hadislerde muayyen olarak cennette olduğu belirtilen, mesela Bilal radıyallahu anh'ı cennette gördüğünü söylüyor, ee, Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı cennette gördüğünü söylüyor, bunun gibi cennette olduğuna Hadice radıyallahu anh'ı, bunun gibi cennette olduğuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanda bulunduğu kimseler hakkında söz söyleyen, Allah Resulü'nün sözünü yalanlamış olur veya onun söyledikleri hakkında tereddüt etmiş olur. Bu sebeple bu bir sapıklıktır. 172 Malik bin Enes Rahimullah dedi ki, Kim sünnete sarılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onun dilinden selamette olursa, yani sahabeye dil uzatmazsa, Sonra kişi bu hal üzere ölürse, onun amelinde kusur bile olsa ahirette nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile birlikte olur. Yani akidenin düzgün olması önemlidir diyor İmam Malik. E, amellerinde kusur olsa bile akidenin düzgün olması kişiyi cennetliklerden yapar. Yani günahlarından dolayı Allah eğer azap etmeyi dilerse e, azap eder fakat o tekrar cennete girmeye hak kazanır. <gülüyor> Tehid üzere ölmüşse, sahip Raki'de üzere ölmüşse. Bişir bin Haris el-Hafi Rahimullah dedi ki, İslam sünnettir ve sünnette İslam'dır. Hudal bin Yadır Rahimullah dedi ki, sünnet ehlinden birini gördüğümde sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden birini görmüş gibi oluyorum. Bidat ehlinden birini gördüğümde de sanki münafıklardan birini görmüş gibi oluyorum. Yunus bin Ubeyd Rahimullah dedi ki, bugün sünnete davet edenin haline şaşılır. Ondan daha çok şaşılacak olan şey ise sünnete davet edilip onu kabul edendir. Yani gariptir diyor. Sünnete davet eden garip bir durumdadır. Sünnete davet edilip de bu daveti kabul eden daha da gariptir diyor. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfını belirtti. İslam tekrar garip haline dönecek. O duruma işaret ediyor. i̇bn al Avn dedi ki ölüm anında ölene kadar sünnet, sünnet, bidat'ten uzak durun bu şekilde deyip durmuştur vefat edene kadar. Ahmet bin Amel Rahimeullah dedi ki: asabından birisi öldü ve rüyada bana gösterildi." Yani öğrencilerinden, arkadaşlarından birisi öldü ve rüyada gösterildi. Dedi ki: "Ebu Abdillah, yani İmam Ahmet bin Amel e söyleyin, sünnete sarıl. Zira Allah'ın bana ilk sorduğu şey sünnet hakkındaydı." Ebu Aliye Rahimeullah dedi ki: "Kim mestur, yani durumu gizli olarak sünnet üzerinde ölürse o sıddıktır." Şöyle denilmiştir. Sünnete sarılmak kurtuluştur. Yani sünnet üzere mesdur olmak, yani gizli durumu gizli olmak meşhur olmaktan iyidir. Yani meşhur olup da işte bidatlerle, yeniliklerle meşhur olmaktansa sünnet üzere durumunu kimse bilmesin, Allah bilsin yeter. Buna e, bir işaret yapıyor. es sevri rayınullah dedi ki, kim kulaklarını bidat sahibine açarsa Allah'ın korumasından çıkmıştır ve bidatlere terk edilmiştir. Davud bin Ebi Hint Rahimullah dedi ki Allah Tebarek ve Teala Musa bin İmran Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Bidat ehliyle oturma. Eğer onlarla oturursan ve onların dediklerinden bir şey kalbine yapışırsa seni yüzüstü cehennem ateşine atarım. Bunun benzerini Muhammed bin Eslem Rahimullah'tan İbn-i Vattah El Bidah kitabında rivayet etmiştir. Husayif bin Abdurrahman el-Cezeri Rahimallah'tan benzerini Acuri Eşşeriya'da İbn-i Batta'da El-İban'de rivayet etmiştir. Yine Bişri Hafi Rahimallah'tan benzerini Beyhaki Şuhab'da rivayet etmiştir. Yani hepsi de Musa bin İmran'a dayandırarak İsrailiyat'ta böyle bir şey gelmiş. Hudayl bin İyad Rahimallah dedi ki, bidat sahibiyle oturana hikmet verilmez. Yine Hudayl bin İyad Rahimallah dedi ki, bidat sahibiyle oturma zira ben üzerine lanet inilmesinden korkarım. Müellif Fudal İyaz'ın e, bu sözleriyle bitiriyor Risalesini. Bunların tamamı yani tek bir bütün olarak Kaynın İtikad kitabında, Ebu Naim'in Evliya kitabında var. E, i̇snadıyla sahip isnad geliyor bu. Yine Fudal bin İyad Rahimullah dedi ki Allah bidat sahibini sevenin amellerini iptal eder ve İslam'ın nurunu kalbinden çıkarır. Yine dedi ki bidat sahibini bir yolda görürsen sen o yoldan başkasına git. Kim bir bidat sahibini tazim ederse, İslam'ın yıkılmasına yardım etmiştir. Kim bir bidatçinin yüzüne gülümserse, Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a indirdiğini hafife almıştır. Kızını bir bidatçıyla evlendiren kimse, onunla akrabalık bağını koparmış olur. Bir bidatçinin cenazesini takip eden kimse, ondan geri dönene kadar Allah'ın gazabında olmaya devam eder. Bir Yahudi ile veya bir Hristiyan ile birlikte yemek yerim ama bir bidatçı ile yemek yemem, Benimle bir bidat sahibi arasında demirden bir kalenin olmasını isterim. Yani bir Hristiyan ve Yahudi ile yemek yemesi bir Müslümanın fitneye sebebiyet vermez. Yani itikadın bozulması veya başkalarını saptırma gibi bir durum söz konusu olmaz. O bellidir zaten. Ama bidat sahibi işte kendisine İslam'a nispet eden din adına, kitap ve sünnet adına bir davet olduğu için bidatçinin böyle birisiyle Yemek yemek veya beraber bulunmak hem başkalarını da fitneye, düşürmeye sebebiyet verir. Bunun tehlikesine dikkat çekiyor. Yine dedi ki Allah bir kimsenin bir bidat sahibinden nefret ettiğini bilirse, ameli az bile olsa onu bağışlar. Yani bidat ehlininden nefret etmek, bidatlerden nefret etmek en kuvvetli, en sağlam amellerdendir. Yani e, hubbu fillah ve buğdu fillah. Çünkü iman en sağlam kulpudur buyruluyor. Allah için sevmek ve Allah için buz etmek. Sünnet ehlinden olan bir kimsenin bir bidat ehline meyletmesi ancak nifak sebebiyledir. Bidat sahibinden yüz çeviren kimsenin kalbini Allah iman ile doldurur. Bidat sahibini azarlayan kişi ise büyük korku gününde Allah güvende kılar. Bidat sahibini aşağılayanı Allah cennette yüz derece yükseltir. Allah için hiçbir zaman bidat sahibini sevme. Evet, bu e, Fuday bin İyaz Rahimullah'ın sözlerinin bir kısmı malumunuz i̇bn Ömer Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadiste geçmektedir. Onun tahricini hem Vela ve Bela, Bela Risalesi'ne hem Bizden Olmayanlar kitabında verdik. Yani diğer kitaplarda da Vela ve Bela ile ilgili bölümlerde var. Bu şekilde bütün olarak Ebu Nuay ve İbn-i rivayet etmişlerdir. E, müellif böylece Şerh-ü kitabını tamamlıyor. <gülüyor> yani kitapta zikredilen hususlar Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın Usulü de saydığı 54 veya 55 maddenin şerhi mahiyetinde İslam akidesini, İslam akidesini e, şerh edici bir mahiyette bunları e, kaleme almış müellif. Bu konuda Akide ve menheç konularında daha başka eserler de yazmıştır. Bunlardan bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Basılı olmasa da internette bulabilirsiniz. Bazılarını pdf olarak gruptan paylaşmıştım. İsmaili'nin İtikadı Ehlil Hadis, yani hadis ehlinin akidesi. Secezi'nin İbane'sinden seçmeler yaparak bir pdf yapmıştım tercüme ederek. Ee, o yine bu konuda önemli bir e, risale. Onun dışında Türkçe'ye tercüme edilmeyen önemli eserler de var. Mesela Ebu Osman Sabuni'nin e, Akidetü Selefi Asabil Hadis kitabı, önemli bir kitap. E, Türkçe'ye tercüme edilen paylaştığımız dosyalar arasında Ahmet Bin Anbel'in e, Cehmiye'ye reddiyesi var. Tehmiyeye ve zındıklara reddi risalesi var. Onları atmıştım. Müzeni'nin şerh var. Daha ufak bir risale. bu ki bu tip kitaplarda işte ana hatlarıyla menheç esasları belirtilmiştir. Biz bazılarının ayrıntılarına girmeye çalıştık burada. bazıları üstü kapalı bir şekilde geçti. Çünkü başka eserlerde açıklamaları yapmıştık. Allah izni verirse bundan sonra Sahih tefsir dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akide metni için, şerh metni için bir ara vermiştik biliyorsunuz. Haftaya inşallah tefsir dersiyle devam edeceğiz. Subhanekallahum ve bihamdik ve eşhedenle ilahe illan tevahdekilâ şerikelek ve estağfurke ve tu bilek.